biline ki insandan nefes çıksa ki bu nefis olarak da düşünülebilir. Haddi zatında o nefes heyula gibi olup renksiz iken kulun itikadı, ameli ve fikri ne ise nefes o renge boyanıp o libas örtünüp çıkar. İşte bunu <gülüyor> burada gayet güzel açıklamış. Bu aslında eee biraz zor bulunan mevzu, yani genel tasavvuf kitaplarında <gülüyor> bu meselelere e, dokunan yerler zor bulunuyor. Burada insanın e, mana yaşantısından bazı pasajlar açmış. İşte ne diyor? Heyula gibi olup, heyula gibi olup yani görünmeyen bir varlık üyetine yürünüyor ama aslında var olan bir varlık. Renksiz iken yani salt bir enerji kütlesiyken, enerjiyken kulun itikadı, ameli ve fikri neyse, işte kulun düşüncesi, itikadı, ameli, fikri, e, kanaatı, hayat üzerindeki düşünce yapısı neyse o düşünce istikametinde bir varlık oluşuyor. Yani o enerji öyle bir hüviyete dönüşüyor nefes o renge boyanıp diyor. Yani o hüviyetle hüviyetleniyor. Yani kişinin itikadı neyse, düşünce yapısı neyse şunu herkes kendi kendine anlayabilir. Yani şu meseleyi kendini analiz eden, kendini araştıran bir kimse kendinden çıkan varlığı o heyula diye bahsedilen şeyin nasıl olduğunu hemen samimi olarak düşünürse hemen anlar. Aklından neler çıkıyor acaba? Evler mi çıkıyor? Apartmanlar mı çıkıyor? Çoluk çocuk mu çıkıyor? Yoksa hayalinde var ettiği Hay... hayalinde var ettiği melekler mi çıkıyor? Şeytanlar mı çıkıyor? Yoksa cennetteki huriler mi çıkıyor? Bunu kişi kendi bilir daha çok. Herkesten herkesten güzel. Kendisi bilir. Tabii, tabii, tabii. Işte maha yakın. mahallin özelliğine görünerek aslında o salt enerji yani hakkında kendisi saf orijinal orijinal işte mahalden çıktığı için mahallin şekline yani mahal ona şekil veriyor. Işte teklin kul yaratıyor. Yani bunu nasıl diyelim fırça var, boya var. <gülüyor> kağıt tertemiz bir kağıt. O fırçayla boyayla biz oraya şekiller çiziyoruz. Kendi kanaatımız neyse bizim aslımız budur diyoruz. Oraya şekil çiziyoruz. Ve ahirette de karşımıza çıkan <gülüyor> varlıklar, şekiller onlar oluyor işte. Onun dışında hak bize kendi varlığıyla hitap ettiğinde hayır diyoruz. Bizim Rabbimiz budur diyoruz. Kendi çizdiğimiz şekiller bize Rab olarak görünüyor çekiller çıkar o libas ile örtünüp çıkar yani kişinin tasavvurundaki şekle bürünüp çıkar o halde gönül hanesini muhafaza etmek gerektir yani kişi sadece fiillerine değil düşüncelerine dahi hakim olması lazım. <gülüyor> hani fiil boyutunda ayağımızı sağdan evet. çıkalım, soldan çıkalım işte namaz kılarken şöyle yapalım, böyle yapalım diye buna hakim olabiliriz. <gülüyor> Fakat buna hakim olurken aklımızdan türlü türlü şeyler geçer ona hakim olamayız. Işte irfan ehline yakışan akıl boyutundaki düşüncesine hakim ol olabilmek. Biraz sonra gelecek. Ondan da mesul işte. Bari bundan mesul. O halde gönül hazinesini o halde gönül hazinesini muhafaza etmek gerektir. Şimdi hazine diye bahsettiğim burada hani kişinin kendi öz varlığında hakkani varlığı var ya işte orada öyle bir hazine var ki, <gülüyor> ham maddi olarak yani külçe altın olarak şekillendirilmiş ama her türlü şekle girmeye müsait bir varlık, oluşum. <gülüyor> o da hevillâh. Ama bir güç yani, bir varlık. Yalnız maddi olarak düşünülecek bir varlık değil, salt enerji, elektrik gücü gibi bir güç. İşte bu hazineyi muhafaza etmek gerekir. Yani o e, gücü parçalayıp parçalayıp dışarıya serpmemek lazım. Ne yapılacaksa onun kalıbı dökülecek. Yani akıl boyutunda ne gerekliyse akılda onun kalıbı dökülecek. O kalıba göre damgalanıp çıkartılacak ki işe yarasın. Eğer biz o altının değerini bilmezsek gümüş şeylerle karıştırırız sarı bakırla karıştırırız, demirle karıştırırız, heba olur gider. Yani içimizdeki gücü günlük işlerle kullanırsak o heba olur gider. Günlük işleri yapmamak değil tabii onları yapacağız da onlarla birlikte hepsinin hakkını vererek yerli yerince hakkın rızasına muhalif olan düşüncelerden korumak lazım. Zira kulun gönlü, Hakk'ın hazinesi ve kütüphanesidir. İşte orada e, diyelim ki salt enerji, saf enerji, öyle bir enerji ki temiz bir kağıt durumunda. Yani Hakk'ın hazinesinden ayrılmış kütüphane, rafları boş kütüphaneler. İşte biz aldığımız ilimlerle veya kitaplar var, sayfaları boş kitaplar. Biz birer birer birer birer sayfalarını doldurup gerçek kütüphane olarak orasını yapacağız. <gülüyor> Ve insan onun hazine darıdır. O kütüphanenin hazine darıdır. Hak fikrinden gayrı fikirler yol kesici çetelerdir. Hakkani düşünceden, hakkani ilimden başkaları oraya girerse o içerideklerini de çıkarırlar dışarı. Çünkü orada nefsaniyet galip gelir. Eğer oraya nefsani düşüncelerden girerse, hakkani düşüncenin dışındaki düşünceler girerse ne oluyor? Onlar içeride karışıklık yapıyor, insana ümitsizlik veriyor. Dolayısıyla ya bu zor iştir, başa çıkılmaz, hadi sen dünyanı yaşa, yat uzan biraz, namaz ne kılacaksın, gecenin bir saatinde kalkın, zikri ne yapacaksın, yeter işte yaptığın ibadetler der, o çeteler girer oraya bir daha da kurtaramazsın çeteler Onlara gönle girmeye yol bırakmamalıdır. İşte Aziz Mevlana'nın bir sözü hemen burada akla geliyor. Altı cihetin kapılarını kapa demesi. Evvela dışarıdaki altı cihetin kapılarını kapa. Ondan sonra kendindeki beş özelliğin kapılarını kapa diyor. Yani on bir tane kapının kapanması gerek. Sıkacak. Nitekim bu konuda hadis şerifte şöyle buyurulmuştur: Kalbül Müminü Beytullah ve Kalbül Müminü arsullah ve Kalbül Müminü hazainullah ve Kalbül Müminü Miratullah. Böyle bir hazineye çerçebe doldurursak bizden bunun hesabını sormazlar mı? İşte dedik ki deminde. Her kişide bu özellik var. Hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, ister hasta olsun, ister sıhhatli olsun, bütün insan, e, insan suretinde olan varlıkların hepsinde bu mevcut. Eğer birinde olmazsa haksızlık olur, hatta haksızlık yapmaz. Müminin kalbi Beytullah'tır, Arşullah'tır, Allah'ın aynasıdır ve Allah'ın hazinesidir. İhmal edip Hakk'ın hazinesini çetelere kaptırır, hırsızlara çaldırırsa hali müşkil olur. Zira hain sayılır. Emanet mi? Kur'an'da şöyle denir bu hususta. İnna Allah la yuhibbul hainin. 8:58. E yani Allah hainleri sevmez. Biz düşünürüz ki dışarıda, zahirde işte bir hainlik yapılacak da Allah onları sevmez. Onunla birlikte işte o da hükmünde olmakla birlikte gerçek hainlik hakkın kendi varlığından var ettiği, kendi varlığından varlık verdiği bir varlığın onları heba etmesi. Yani kendindeki hakani varlığı idrak edemeyip boşa kullanması. İşte bu hainlik değil midir? Ya. ya. Bir de kabul etmişsin ya. vaktiyle de ayrıca. 4000 gönülde yanınca hakkım çerağı kesilir ondan hırsızın ayağı. Hakkın yakınlığına ermiş murakaba ehli kimselerin zihnine gelen düşünce ve hatıralar suret ve zahir ehli kimselerin açıkça yapmış olduğu fiiller ve sözler gibi muamele görür. Şimdi bir şeyin bir nimeti vardır ama karşılığında onun cezası da vardır. Yani bir yerde nimet ne kadar büyükse ceza da o kadar artar. Ne diyor? Hakkın yakınlığına ermiş murakabe ehli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 Havatır. Hatıralar geçmişte olanları düşünmek. Bu düşünce de hal ve gelecekle ilgili olan konuları düşünmek. Tabii ki onlar düşünülecek. Yani düşünülecek değil ama o kadar belirli bir şekilde şu şöyle olacak, olacak böyle olacak, tamam orada bitti o iş. Gerektiği kadar yani ihtiyaç hasıl olduğu kadar <gülüyor> ondan sonraki düşüncesi kişinin ya kitap üzerinde Okuma ile, okuma ile düşünce şekliyle olacak. Ve elinde tesbih, zikir ile yaptığı zikri düşünce yolunda olacak. Kendini nefsine teslim etmeyecek. Çünkü ne diyor orada? Hani? Hazine var içeride. Kendini nefsine teslim ettiği zaman, düşüncesini teslim ettiği zaman tamam kapının anahtarını verdi eline gitti. Çünkü kalp dediğimiz şey Burası duygular alemi oluyor. Artık bize hazine denen şey aslında akıl boyutudur. Kalp olarak bahsediyor burada ama. Bu tarikat düzeyindeki ifadesidir. Aslında Allah'ın hazinesi beynimizdir bizim, aklımızdır. Çünkü nereden geldi? Aklı külden geldi. Aklı külde aklı evvelden geldi. Artık aklı külde aklı evvelden kalp malp diye bir şeyin yeri olmaz. Bu suret aleminde nefsikülde külde mevcut olan varlıktır. Işte e, ne diyorlardı hani geçen geçmiştir. Gelecek ise mübhemdir. Sana lazım olan şu geçmekteki demdir. Nasibinde olan şu geçmekteki demdir. O da hemen geçicidir. Ya işte bir tanesi böyle diyor Hazretlerden. Bir tanesi de bir başka şekliyle bir adım daha ilerisinden bahsederek Geçmişle geri kalma, müstakbel hem dalma, an ile dahi olma. Ne, ne yapsın, ne yapsın bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Fakat bunun bir üstü daha olduğunu söylüyorlar. Onda da öyle bir hal. hal var ki bunların çok üstünde bir hal ama bunlar oluşmadan da onun oluşması mümkün değil. Onu da şu şekilde tabir ve tarif ediyorlar. Halin hükmü altına girmemek. Yani bir hadise cereyan ettiği zaman o hadise insanı ister istemez hükmünün altına alır. İşte o hadisenin, o hükmünün altına girmemek gerçek insanlığın başlangıcıdır. Boş Bir bakıma öyle ama boş vermek şekliyle değil de idrak yoluyla. Şimdi dediğiniz gibi, dediğiniz gibi iki yönlü olur bu hükmü altına girmek. Boş versiniz adam sen de dersiniz. Bazı kimseler yaratılmış olarak boş versin hükmüne yakındır bazı kimseler de bunun tam tersindedir boş vermesi mümkün değildir kılı kırk yara işte o kimselerin bu hususu o kimselerin bu hususu daha dikkatli incelemesi lazım kurtulabilmesi için o andaki o andaki hali hemen kabullenmeyip Biraz düşünce payı bırakmak. Yani o andaki oluşan hale tepki göstermeden ne şekilde, suretle çıkarsa çıksın. Ne kadar ağır tecelli ederse etsin o andaki hüküm. Ona tepki göstermeden normal bir hadiseymiş gibi karşılayıp daha sonradan incelemek suretiyle onun tesirini mümkün olduğu kadar azaltmak suretiyle. muhakkak ki onun bir olacaktır. <gülüyor> Çünkü ne kadar ee, ilerlemiş olsak, ne kadar teslim çekmiş olsak yine de bir beşeriyetimiz var. Yani beşeri bir yaşantımız var. Gerçi bu hallerde gerçekten mesafe almış kimseler, gerçekten şu bedeni ortadan ayırmış olan, çıkarmış olan kimseler bunu böyle derler. Vızır vızır derler. Hani ne diyor? Dünya yansa asırım yanmaz. İşte bu yaşantıda olan bunu söyleyebilir ancak. Halin hükmü altına girmez. gerçek benlik oluyor işte. Benlik ama yani gerçek benlik oluyor. Şimdi insan yapabilir mi? Şurada tam değer, Tam derdi. İşte bu değer yargılarının neticesi oluyor. Biz neye değer vermişsek biz neye değer vermişsek ondan kopmamız zor olur. Eğer bir şeye değer vermemişsek o şeyin başına herhangi bir şey geldiği zaman bizi etkilemez fazla. Ama aynı şeye değer vermişsek etkileniriz. Yani onun tesiri altına gireriz. Işte <gülüyor> yapılması gerekli ve işe başlamak için gerekli olan mesele değer yargılarını değiştirmek, azaltmak, hafifletmek. Yani kim neye değer veriyorsa muhakkak ki ondan imtihan olacak. Başka yolu yok. O zaman devamlı Gayet İşte uyanık demesi, bekçi demesi bu işte zaten. Devamlı murakaba halinde. kabul eder? <gülüyor> <gülüyor> Hem nasıl? Azıcık aralık görmesin. Böyle zı zı sızılıp girer. Genç buraklara Her Herçak. Bu hale işaret eden hadiste şöyle buyurulmuştur: dakka dukka, hasenatul ebrar, seyyetul mukarrabin. Bunları hep düşünürüz, görüşürüz, yani anlatırız, <gülüyor> anlatılır, yazılır o konuda. işte bir tekrar oluyor. <gülüyor> Kim başkasının kapısını çalarsa kapısı çalınır. Men dakka yani kim ki dakka etti vurdu dıkka, gelir. dıkka. Ona da aynı şey gelir. Yani bu kapısı çalınır derken burada kapı ifadesi yok aslında. Ha, hangi düşünceyle karşındakine vurursan yani onun karşılığını alırsın. O gelir sana. Çağırma kapını, çağırma. Çalarlar kapını tabi. İşte kim başkasının kapısını çalarsa kapısı çalınır. Ebrarın yaptığı iyi şeyler mukarrab olana göre kötü şeydir. İşte, Aziz Peygamber'in söylemiş olduğu sözlerden çok değerli değersizi yok aslında. Çok değerli sözlerden bir tanesi de bu. Ve de anlaşılması ifadesi zor olan sözlerden bir tanesi. Zor olduğu için zahir ehli pek bu tip hadis ve ayetlere e, evet. iltifat etmezler, itibar etmezler. Çünkü onlar sadece cesetleri ilgilendiren ve basit olarak ifadesi anlaşılan ayetlerle ilgilenirler. Diğerlerini kabul etmezler adeta. Yani açık olarak söylemezler de, hükümleriyle hükmetmedikleri için kabullenmemiş olurlar. Bu da işin başka yoludur. İşte bir ayetin hükmü, ahkamı eğer bir yerde geçerli değilse, kullanılmıyor ise o inkar edilmiş, kabul edilmiyor olur. Kur'an-ı Kerim'in 6666 ayetinden bir tanesine bu hükmüyle bakarsak kişi kafir olur diyor bir tanesini reddederse kafir olur. Işte buradan hareket ederek yaptığımız işleri düşünün. Hiç olmazsa olabilir hükmüyle, anlayamıyor isek de kendi hacizimize verip. Işte onun da yolu kişinin böyle kendini gerçek araştırıcı olması, anlayabilmesi. Çünkü Kur'an ve insan kardeş değil miydi? Kendini tanırsa kardeşini de tanıması çok kolay olur. İşte Ebrar'ın yaptığı iyilikler Mukarrebu'nun günahlarıdır. Yani aynı şeyi, iki kişi var diyelim ortada, iki varlık var. Biri Ebrar zümresinde, bir de Mukarreb zümresinde. Ebrar zümresinde olan yaptığı fiiller gayet güzel. Kendine göre şahane şeyler. Fakat o şahane, çok güzel şeyleri bu taraftaki yaptığı zaman bunun için en basit, en kötü bir fiil hükmüne giriyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Bunu biraz açıklayalım mı? Anlayabildik mi bu işi? Evvela. İşte onu diyorum. Adını, <gülüyor> edemez, edemez. Şimdi Ebrar diye İslam'ın arasında, içerisinde bir zümre vardır. Yani Müslümanların içerisinde bir zümre vardır. Müslümanlar biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde belirtilen zümrelere ayrılmışlar. Abitler deniyor, zahitler deniyor, işte mukarrepler deniyor, ebrar deniyor. Bunun dışında mutlakılar, ittika sahipleri, müminler, Müslümanlar diye genelde birçok kısımlara ayrılıyor. Bunların hepsinin kendine göre bulunduğu yerde ifadeleri var. İşte gerçek Müslümanın aslında bütün bu ifadeleri yaşayıp geçmesi lazım. Eğer bunun birine takılıp kalırsa o sınırda kalmış olur, o sınırı geçememiş olur. Ama bunun <gülüyor> bu yere güzel değil mi? Gayet güzeldir. Zahidlik mesela, abidlik gayet güzel şeylerdir bulunduğu düzeyde. Ama irfan ehline göre abidlik çok basit şeydir. Yani abidlik basit basit değildir. Yanlış anlaşılmasın. Irfaniyete göre abdiyet, bir şeydir, basit bir şeydir. Ürfan ehli başka. Abdiyet. Evet. Abdiyet demek beşeri manada devamlı ibadet eder. Gerçek O değil, o değil, değil zaten. O abduhu. O, o hu'ya bağlı olan o Resulullah'la ilgili bir mesele biz burada genel ümmetin halinden bahsediyoruz. O başka. O çok değişik bir şey. O değişik bir şey. O söyle ee, ki peygamberlikten sonra oluşan bir hal. Yani peygamberlikten sonra oluşan bir hal. Bak sözüne dikkat edin. Yani, peygamberliğin oluşundan sonra oluşan bir hal yaşandı. Oraya erişmek kârı kimse. İsim benzerliği var burada sadece yani. Yaşamıyor mu? isim benzerliği var. Şimdi ebrar. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçiyor. Siz yüzünüzü mesil haramı mescil aksa'ya döndürmekle ebrardan olacağınızı olacağınızı mı zannediyorsunuz? diyor. Yani ebrar demek. Ber, teberru derler hani camiye teberru etti. İyi kimsenin yaptığı fiil hükmündedir. Beri, Beri oldu. <gülüyor> Temize çıkma manasındadır. Yani Aşağı yukarı tam evet. değil de işte. İbra edilmiş ki. <gülüyor> temize evet. çıkmış olan bir kişi. yani. Yaptığı işler düzgün olan kimseler manasındadır. <gülüyor> ve de istikameti doğru olan kimseler manasındadır. Ebrar. Bu Ebrar zümresine dahil olmanın vasfı ise siz ki diyor sevdiğiniz en güzel şeyi hak için infak etmedikçe Ebrar Zuhresi'ne dahil olamazsınız. Evet. Ayet-i Kerime'de şimdi gelmedi aklıma. <gülüyor> evet. Sevdiğiniz sizin için en değerli olan şey, evet. en güzel ve en değerli neyiniz varsa, bunu herkes kendini, kendine göre kişinin değer yargıları başka başkadır. Işte kişiye göre ama değişmeyen bir şey var. Kişiye göre en değerli olan. O değerli şey değişebilir ama en değerli kime göre neyse o onu hak yolunda infak etmedikçe Ebrar zümresinden olamazsınız diyor. Yani iyiler zümresine geçemezsiniz. Diyor. Bu ayet geldiği zaman işte asaptan birçok kimseler en çok sevdikleri bahçelerini develerini eee kıyafetlerini, koşullarını neyi seviyorsa en çok hepsini satmışlar ve tüm malı yahut fakirlere dağıtmışlardır. İşte bu evrar zümresinin yaptığı iyilikler yani bu zümrenin yapmış olduğu iyilikler mukarrab hükmünde olan kimseler için suçtur. Buyurun. İşte Burasını e, ehli zahir diyelim, ehli şerat demiğimle, ehli zahir yani kabaca düşünen kimseler buraya geldiğinde takılıp kalıyorlar ve bu sayede hüküm hükümlenmiyorlar. Yani bunun hükmünü yerine getirmiyorlar. Böylece kapalı kalıyor. Bilinci mi de i̇şte bilinci olmadığı hani için. İmparator kimin getirecek? İşte getiremiyor tabii. Tabii getiremiyor. Tabi tabii da, tabii tabi işte Bunlar, oraya onlar, gelemiyor da. Onlar bu arzlarına devamlar tabii. Tabii. Mukarrab. Şimdi Emrah'ın bir <gülüyor> başka ifadesini Çok söyleyelim. Yani <gülüyor> İslamların alt düzeydeki Müslümanların bir üst düzeyi. Yani suret ehli olarak yaşayanların üst düzeyi kalifiye düzeyi yani, yani şeriat düzeyiyle tarikat düzeyi gibi pek e, daha gelmemiş daha, daha ata gelmedi. Şeriatın içerisinde mümtaz iyi olarak şeriatı iyi olarak yaşayanlar. <gülüyor> <gülüyor> sevap buna <gülüyor> sevap ehli. Mukarreb tek kurb ehli yakın olma ehli. Atabadan <gülüyor> kurbiyetten geliyor. Şimdi diğerinde yakınlık çok iyilik var. Yani iyi insan malasına etrafına faydalı oluyor, işte ibadetini mümkün olduğu kadar çoğaltıyor, orucunu tutuyor, sıkı bir Müslüman diye. Diğerinde ise yakınlık var, <gülüyor> irfan yollu, bilgi yönlü bir yaklaşım var. Yani kendi varlığının ne olduğunu en azından şuur yollu idrak ediyor. Yani gerçek olarak onu tamamen yaşayamıyorsa da, ama yaşama yolundadır. Çünkü bilgisi olduğu için o zaten onu oraya getirecektir. <gülüyor> kendi varlığının Hakk'ın varlığından başka bir şey olmadığını idrak etmiş. Kurp yani bu kader yakınlık sahibi olmuş. Yakınde Allah'a Hakk'a Allah'a yakınlık yani kendi varlığının Hakk'ın varlığı olduğunu idrak etmiş. Kendi varlığının Hakk'ın varlığı olduğunu idrak etmesiyle yakınlık kazanmış. Ama birlik yok da kurbiyet var yakınlık var. davsiyede yazar, ee, evet. mukarrepler yakınlıklarından şikayetçidirler, kurbiyetlerinden şikayettedirler der. Dafsiyeh evet. Azam böyle ifade ediyor. Evet. Uzakta sabi. Koy. Öyle senin deyip senden S uzak kalmış işte. bunu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> getireceğim söz vermiştim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Sabikluğunda sefkat eden, ileri gidenler, yarışta, yarışta ileri gidenler, işte bu mukarreplere gidenler, ebrarı geçenler, mukarrep yolunda olanlar, sabikluğunda olanlar. İşte mukarrepler, hakkın, kendilerinin hakkın varlığı olduğunu idrak ediyorlar. Fakat daha bunu yaşamlarına geçiremiyorlar henüz. Haris. Ama kendi varlığını idrak ediyor ama tamamen kendini ortadan kaldırmış değil. Yani tekliğe ermiş değil. İşte bu gibi zevatın düşünce yapısı nedir? Alemdeki bütün varlıkta tasarruf sahibi olan haktır. Şimdi mukarrepteki düşünce ise ayrı ayrı varlıklar vardır. Ve bu varlıkların bazılarına yardım etmek gerekir. Bazılarının ihtiyacını görmek gerekir. Başka başka varlıklardır çünkü bunlar. Kopuk, birbirinden kopuk varlıklardır. Aradaki farkı iyi anlayalım. Ebrar'ın evet, görüşü, evet. Ebrar görüşü budur. Yani kendinden fedakarlık edecek durumdadır. Ama karşısındaki varlığı ayrı bir varlık olarak görür. Muhtaç olarak bir varlık görür ve muhtaçın ihtiyacını giderir. Yolda kalmıştır, alır arabasına götürür. İşte bunlar İslam'ın emrettiği çok güzel şeylerdir. Zahir ehline göre. Şimdi her ne kadar bu iki yaşantı arasında zıtlık var gibi görünüyor ise de zıtlık değil birbirinin tamamlayıcısıdır. Ancak biz idrakimizde geniş kapsamlı anlayamamazlığımızdan zıtlık var gibi düşünürüz. Şimdi bir ebrar ile bir mukarrep yan yana gelseler ne yaparlar? Daha yaklaştıralım. Şimdi ebrar duyar, düşünür, hiç ortaya bir fiil koymaz. Gerekmedikçe. Çok şey, şey, şey, Ebrar. Ebrar. Ebrar. Ebrar. Şer, iyi düşünmez. Kayıtsız düşünür. Şartsız düşünür. <gülüyor> Mukarrab ise kayıtlı düşünür. Şimdi diyelim ki ortada muhtaç birisi var. Ebrar hemen onun neyi varsa vermek ister. Kendinden daha değerli olarak görür. Çünkü e, kendinde fedakarlık vardır. Ebrar iyilik sahibidir ve de şiddetli iyilik yapmak arzusundadır. Gerçek yerler. Kendini düşünmez verir ona neyi varsa. Niçin verir? Onu orada muhtaç gördüğü için verir. Halbuki onu oradan şimdi bir perdeyle bölelim. Yani ortaya bir tahta çekelim. Şimdi hani resim yapmışlardı ya. <gülüyor> bileyim, evet. Birisi bir tarafta, birisi bir tarafta. Iki grup. Şimdi karşıdaki hedef duruyor. Şu arkadaşın bir şeye ihtiyacı var. Şimdi Ebrar onun ihtiyacını görme yolunda. Fikir ve çalışma sahibi. Mukarrep ise ona bakar kılını kıpırdatmaz. Nerede siz? İşte aradaki fark budur. Yani oradaki varlığı müşahede eder, bakar fakat bir fiil ortaya koymaz. Neden koymaz? öteki bir fiil ortaya koyuyor. Neden koyuyor? Da... Ha? Oradaki mahallin hakkın varlığı olduğunu gerçekten açık saçık idrak ettiğinde hakkın orada o şekilde görünmeyi murad ettiğini idrak ettiğinde anladığında oraya müdahale etmesi mümkün olmaz. Müdahale edemez. Ederse ebrarın durumuna düşer. Suç olur. Onun için suç olur. Ötekine savap olan işte ona suç olur. Çünkü oradaki ebrarın yaşantısı kendine göre onu ayrı bir varlık görür. Yardım etme duyguları duyguları galeyana gelir. Dolayısıyla o yönde yardımda bulunur. <gülüyor> Ama mukarrepte duygu diye bir şey yoktur. Kendi varlığından çıkmıştır. Duyguların hükmü altında yaşamaz. Hadiseye duygu yönüyle bakmaz. Gerçek görüşüyle bakar. E gerçek görüşüyle baktığında <gülüyor> duygusuz ve şartlanmasız baktığında hakkın muradı orada o şekildedir der ve karışmaz. Bu da bir görüş açısıdır. Ama burada kalınır mı? O da ayrı mesele. <gülüyor> o da ayrı mesele. Bunun daha üstündeki yaşantıda vardır ama buradaki yaşantı şimdi ikisini ayırt etmek için Yani yerlerin düzeylerini ayırt etmek içindir. <gülüyor> işte bir kimse kurbiyetten de geçtikten sonra tamamen fani olduktan sonra ne diyor o zaman? Hasta oldum beni ziyaret etmedin. <gülüyor> Aç oldum beni doyurmadın. Evet. E bu idrake evet. Bu idrake geldikten sonra yine o karşıdaki mahalleye yardım edilir. Yanlış anlasılmasın. Yani bu kadar birbirinden ayrı ve o kadar hassas meseleler ki hepsini yerli yerinde ancak kullanmak gerekir. İşte o yerli yerinde kullanılmadığı zaman suç oluyor. İşte <gülüyor> Muhittin Arabi Hazretleri bu iş vereceğinde Gerçekten çok kafayı olmuş, çok düşünmüş, çok mesailer sarfetmiş. Evet, evet. Böyle öz olarak kısa kısa bunları nakletmiş. Ben bu kadar bir görüşme teklifleri kendi isteğiyle olmuyor. Hı, yok. O yok. Benlik o fiili yapmaz. Benlikli o fiili yapmaz. Gerçek yaşantısını ortaya koyar. Aklına da gelmez ya ben gelemez, gelemez. Gelemez. Koreptik kademe diyor. Tabii. Şimdi bu yarıyı o. Bana ittiği edep bir ciddidir. Evet, Hakikatte Allahu Teala'ya, Allahu Teala ve Tekaddes kendi fikrinden başkasının bendesinin gönlüne gelmesine razı olmaz. Zira orası kendi evidir. Nitekim bir hadis-i şerifte bir kimse gönlüne haktan gayrı fikirleri sokarsa Kâbeullah put ile doldurmuş ve putane yapmış olur deniyor. Gerçi kalpte o hatıra ve fikirleri halkeden Allah-u Teala'dır. Ancak kul gafleti dolayısıyla mesul olur. Kuldan çıktığı için kulun malı hükmünde olur sayılır. Kul o düşünceyi giderip hak fikrine tebdil etmezse evvela o hak olarak zaten geliyor. Yani sal temiz bir şuur olarak geliyor. Ama kulun hüviyetine bürünüyor, kulun akıl yapısına bürünüyor ve o şekilde çıkma istidadında bulunuyor. Eğer onu durdurup da gerçek hakkani yönüyle iade etmezse ve o düşünceyle mesrur olup bulunduğu gaflet içinde rahatlaşırsa bu halinden sorguya çekilir. Şimdi kişi de bir düşünce meydana geldi. Bu düşünce bir akımın gelmesiyle bir harekettir. O saf ve salt olarak gelen düşünce. Dolayısıyla kişinin kendi değer yargılarına göre bir bir şekle kisveye bürünmektedir. Ve onu kendi yönüne çektiği için, yani nefsani yönüne çektiği için sevdiği şeyler üzerinde düşünceye onu yönelttiği için huzur diyor onlar, mesul olur diyor. Ama buradaki huzur, gerçek huzur değil, geçici huzur, nefsani huzurdur. İşte bundan sorguya çekilir diyor. Çünkü kendine gelen emaneti yerinde kullanamadı. Bu halin tafsiri Kur'an'daki bir ayet-i kerimede gizlidir. Kullü <gülüyor> yevmin Her an her an o yeni bir şandadır. 55'e 29. Bu hal için içinde hatta hala daima ve ebedi tecelli üzeredir. O tecellilerde emrah hak zahir olup kullar üzerine nazil olur ve kulların gönle ziyarete gelir. O emri hak yani tecelli misafiri gaybidir. Hakkın huzurundan yola çıkıp renksiz olarak kulun kalbine indiğinde eğer kul gaflette olmayıp hak ile ise o misafiri gaybi olan emri hak gönüldeki hak ile birleşir. Nitekim hadisi kutsi'de de buyrulmuştur. Mavesi hani arzı vela semaî ve vesanıl kalvel müminin mümin yere ve semaya sığmam mümin kulunun kalbine sığarım. Bu kutsi hadisin manasını bir aşık şu beytle tefsir etmiş. Hakk'a bakan incidir gönül. İsme müsemmaya mazhardır gönül. Bir şahin, bir anka kuşudur gönül. Zatı hakkın varlığıdır gönül. O ilahi emrin kalpteki ile birleşmesinden kutsi bir güzellik sureti hasıl olur. Şekilsiz ve miktarsız yine hakka dönüp vasılı hak olur. Minhu bede'u ve ileyhi ye'ud. Yani ondan başlar ve ona döner. Bir daha tekrar edelim. O ilahi emrin kalpteki ile birleşmesinden Kutsi bir güzellik, mukaddes bir güzellik, sureti hasıl olur. Şekilsiz ve miktarsız yine hakka dönüp vasılı hak olur. İşte demin de söylediği gibi. Hak'tan geliyor zaten. Gelecek başka bir yer yok ki zaten. <gülüyor> Hak'tan geliyor. Gidecek başka bir yerde yok. Yine hakka gidiyor ama bizim bizliğimiz, benliğimiz onu alıyor, onu şekillendiriyor. Kendine göre bir varlık hükmüne sokuyor ve dolayısıyla ona ihanet etmiş oluyor. Yani gerçek geldiği noktaya döndüremiyor. Yani bir başka ifadeyle onu e, gurbette bırakıyor. Yani haktan gelen o gücü, enerjiyi hakka döndüremediği için hakkın dışında hakkın dışında olmamakla birlikte yapı, akıl yapısında, düşünce yapısında, hüviyetinde, özelliğinde onun şeklini değiştiriyor, varlığını değiştiriyor ve dolayısıyla onun özelliğini bozmuş oluyor, karıştırmış oluyor. Ve de hakkın dışında bırakmış oluyor. İşte bundan sorumludur insan. Ve de biz bu işleri günümüzün uzun bir süresinde yapıp devam ede gitmekteyiz. Bu geliş gidiş ruhlar yolundan değil münezzeh bir inişle olur ve yine münezzeh bir yükselişle geri döner. Bu birinci şekli diyor. Yani salt şuur olarak gelir. İşte buna vahiy dedikleri haldir bu. Burada ne eee melek bulunur ne cin ne şeytan ne herhangi bir başka güçler kuvvetler doğrudan doğruya direkt beyin ile hakkın arasında olan iletişim olur vasıtasız bu geliş gidişi ne melek ne de felek aklı fark eder ancak münezzeh bir ruh görürler ötesini bilemezler yani görme idrak etme yeteneği olan varlıklar bir nurun parladığını görürler. Münezzeh bir varlığın geçtiğini görürler. Onun ne olduğunda idrak edemezler. O gaybi misafir olan tecelli her ne vakit gelse orada hakkı bulur. Böylece de okul misafirlik hakkını riayet edip hakkını vermiş olur. Eğer emri hak kulun gönlüne geldiğinde şimdi birisi kulun gönlüne geldiğinde hakkı bulursa orada Hakkı bulması nasıl olacak? Kul kendi varlığının, hakkın varlığı olduğunu devamlı idrak ve yaşama halinde olacak. Eğer bundan bir an kaydığında o tecelli gaybi, misafir gaybi geldiğinde kendini göremezse aynada başka surete görünüyor ve suç oluyor. Eğer emri hak kulun gönlüne geldiğinde orada hakkı bulamayıp bir meleğe yani meleki düşünceye münaki olursa, işte ebrar yaşantısına rastlarsa, meleki düşünce demek ebrar yaşantısıdır. Melek kuvvet demektir, güç demektir. Ben müsaade buyur musun? Burada bir nokta var. İfade olarak. Hem evri ağam eee ağlam pek çok ıslıkta eee Azrail'in eee zahane alması eee demin olarak bilin. Evet. Şey, olarak kayda Emri hak. Hakkın emri. Evet. Yani hak ha, evet. Tecelli ilahi. Evet. Yani. Hakkın emri. Yani o gelen tecelli muhakkak oraya geliyor. Evet. Gelecektir. <gülüyor> hakkın emri o tecellinin oraya gelmesidir. Ama şekillendirilmesi hakkın emri değil. Bu yanlış anlaşılması. Yani o kişinin kendine göre suretlendirip meydana çıkardığı, yani iade ettiği halin neticesi. İşte ne diyorum? Meleki düşünceye mülaki olursa, bunların birleşmesinden meleklere has bir suret hasıl olur. Yani o ebrar dediğimiz kişi yaptığı iyilik neticesinde kendisinde bir huzur duyar. İşte meleki bir yaşantıdır bu, düşüncedir. Ruhların yükseldiği yoldan yükselip Sidreye kadar uçar ve orada karar kılar. Yani cennete çıkar. Eğer emri hak geldiğinde insanın sadrında, gönlünde şeytana mülaki olursa bu sefer ruhani bir ateş sureti hasıl olur.